şöyle bir hadise oluyor Müddesir suresinde. Bu sagar cehennemi var. Bu sagar cehennemine girenler, girenlere, cennete girenler hayretle onlara bakacaklar. Siz diyecekler, ne yaptınız ki Allah size cehenneme attı? De burada Cenab-ı Hak bazı amelleri terviz etmemiz, ona dikkat etmemiz, Bunlar cehenneme gireceklerin alameti olmuş oluyor. Onlar da cennete girenlere şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Hem namaza dikkat etmemiz lazım, huşuğa dikkat etmemiz lazım. Hem de en yakınlarımızdan başlayarak namazın mahiyetine severek onları tebliğ etmemiz lazım. Nasıl Cenab-ı Hakk'a bir şükran borcu olduğunu nasıl iş dünyamızı fahşadan münkerden koruyacağını. İkincisi itamı tamlı bulunmazdık. Yani yoksula ikram etmezdik. Yoksulu yedirmezdik. Yoksula bigane kalırdık. Üçüncüsü batıla dalanlarla, nefsani arzulara ram olanlarla onlarla beraberdik. Onların gafletiyle biz de sürüklendik, gittik. Fikunu maz sadıkın. Tek çare, tek yol sadıklarla beraber olmak. Cenab-ı zalimler topluyor, oturma buyuruyor. Çünkü kalpten kalbe enerji gidiyor. Ya feyiz gidecek ya da kasvet gidecek. Üçüncüsü tabii o kasvetin neçirdesinde de biz ceza gününü yalandan sayardık. O kadar Cenab-ı bu kainat azamet tecellili varsa kendine bak, toprak terkibine bak, semaya bak, Yaratılışlara bak, nasıl bir sonbahar, ilkbahar gelir, ölümden sonra bir diriliş. Rüya haline bak, ölümden sonra bir diriliş. Gaflet öyle kaplıyor ki biz ahirette yalan sayanlardandık. Ondan sonra ölüm geldi çattı aniden. İnsan Suri 25. ayetinde de Cenab-ı Hak sabah akşam Rabbinin ismini yâd et buyuruyor. Demek ki insan Rabbini unuttuğu zaman günah işliyor. Günahı kime karşı işlediğinin farkında olamıyor. Tespit ediline farkında değil. Kiramen katibinin devamı çalışıyorlar. Onun için Cenab-ı Hak ayaktayken, oturken yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler buyuruyor. Kalp Cenab-ı beraber olacak. Tefekkür ufku açılacak. Yerin ve göğün yaradılışını tefekkür ederler buyuruyor. Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın da. Bu yeryüzü de boşuna değil. Semalar da boşuna değil. Bu alem de boşuna değil. Ya Rabbi sen supansın derler. Sen tenzih ederiz derler. Bir azamet sahibisin. İdrakimizin ötesinde bir azamet sahibisin. Ve bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı bu haletti ruhi için bir devamlı bir kamera altında olduğumuzun katli bir şuur ve idrak halinde olmasını Rabbimiz arzu ediyor. Yine Cenab-ı Haşr suresinde yine bir ikaz var. Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Demek ki insan Allah'ı unuttuğu zaman kendini unuttuğu günahlar devam ediyor. Onun altındaki ayette gecenin bir kısmı onu secde et. Gecenin bir kısmı onu secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Böylece Bistami Hazretleri geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey olunmadı buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri gece ibadetini kalkmak günah altında ezilen kişi ağır gelir buyuruyor. İbrahim Ethem gündüzleri onu isyan etme ki geceleri o senin huzurunda bulundursun buyuruluyor. Şeyh Seyfettir, İmam Rabbani'nin torunu bazen iki rekatı bir gecede kılarmış. Ya Rabbi gecelerde ne kadar kısa ne kadar bir kalbi heyecan ne kadar duyuş ne kadar bir Cenab-ı arasındaki bir bağlantı. O ayetlerin derinliği kendisinin nasıl bir ulvi bir aleme sevk ediyor. Hazreti Ali radiallahu an güzel bir şey insan uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Bak bade harabel basra. Geceleri ihya ve müstafirinle bil eshar buyuruluyor. Bir bil esharü hümlü buyuruluyor. Ve Cenab-ı Geceleri bir davet halı istifara davet halinde. Davet eden Cenab-ı Hak ne kadar affedilmemizi istiyoruz. Cenab-ı Hak istiğfarın en önemli bir saatini bildiriyor. Tatlıya kalkarlar, haf ve korku ve ümit aradığına iltica ederler ve infak ederler buyuruluyor. <Gülüyor> cenab böyle bir gönül istiyor. Gecenin modelini de gündüze yaygınlaştırabilmek. Gündüz bir huzur içinde geçirebilmek. Yine tekrar gecede tekrar yıkanmak, tekrar temizlenmek. Geceyle, o seherle tekrar temizlenebilmek. İstiğfarlarla, tevhidlerle, salavat-ı şerifelerle, o duygu derinliğiyle, tefekkür-ü geceleri yeniden bir ruhumuzun dirilmesi. Ondan sonra okunan İnşirah Suresi, Elem neşrah leke sadrak, Cenab-ı Hak biz senin göğsünü açıp genişletmedik buyuruyor. Musa Salim ise, göğsünün genişletilmesi Rabb-i Şirah sadri buyuruyor. Nus'a aleyhisselam devamlı o kalbi hayatın inkişafını istiyor. Cenab-ı ise meccanen Allah Resulü sallallahu ve Efendimiz'e verdiği bir mükafatı bildiriyor. Bu da bizim için bir ibret. Efendimiz'in Allah katındaki indallah bir derecesi. Göğsünün yarılmasından ziyade kalbi açmak, gönle manevi bir neşe ve ferahlık verme manasına gelir. Yani gönle bir ferahlık, bir ruhaniyet verme, huzur verme. Çünkü Efendimiz'e ins ve cinne peygamber olarak gönderildiğinde bu vazife Efendimiz ağır geldi çok. Göğsü daraldı. Cenab-ı Hak ondan bütün dünyevi huzursuzlukları ve tasaları çıkardı. Müşriklerin önüne gitti, Kabe'de namaz kıldı. Üzerine işkembe atıldı, deve işkembesi atıldı. Onu bir sükunetle karşıladı. Demek ki ne kadar bir inşirahı kalbe ihtiyacımız var. O sayede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sinesi en mühim şeylere açıldı. Yani tebliğe açıldı, telaş etmez oldu, ızdıraplara katlanır oldu, şaşırmaz oldu, sıkıntı anlarında dahi iç alemi daima ferah oldu. Elem deşrah leke sadrak. Demek ki bu kadar iç alemin açılmasına bir zaruret var. Kat eflâmen zekkâha, iç alemini temizleyen felaha erdi buyuruluyor. Ne oluyor o zaman? Cenab-ı Hak'la bir ma'iyet, bir beraberlik başlıyor. Cenab-ı Hak yine ayeti kerimede Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Demek ki o nura kavuşabilme. Onun işte emek istiyor. Yani Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbine İslam'ı açar buyuruluyor.